Ağuza belli Allah'tan Şeytan Rjeem. İsmi Allah'ı Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbi'le Âlemin. Ve Salât ve Selamü 'ala Rasûlîna Muhammedî ve ala Alehi ve Sahibîhe Jmâ'în. Câlû 'ala Rasûlîna Muhammed. Câlû 'ala Tabib Gülubîna Muhammed. Câlû 'ala Şefiğ Dünubîna Muhammed. İsmi Allah'ı Rahman, Rahim. İqtar fi gafletim, Değerli kardeşlerim, insan oğlunun hayatı boyunca hiçbir zaman aklından çıkarmaması gereken önemli gerçeklerden birisi de ölüm gerçeğidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki, insanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyle iken hala onlar Gaflet içerisinde Yüz çevirme durmaktadırlar Allah Teala bizi böyle tavsiye ediyor Tabi içinde bulunduğumuz Mevsimin Yılın sonuna gelirken Maalesef Toplumsal dayatma Mahalle baskısıyla insanlara hep yeni yıl Özentileriyle Yeni yıllı yeni heyecan Duyguları aşılanmakta Halbuki Müslümanlara düşen görev, bir yılın sonunda, bir yılın sonunda geleceğe bakmak olduğu kadar Geçmişiyle mürakaba etmek, gözden geçirmek, ne yaptım sorusunu sormak olmalıdır. İnsanoğluna emanet olarak verilmiş olan bu ömrü tamamlayıp ahirete irtihal ettiği zaman. Dünyadaki yaptığı her şeyden hesaba çekileceğini bilmesi gerekir. Tabii ki insanların heyecan içerisinde yeni umut, yeni heyecan vesaire dediği bir günde geriye dönüp bakmak, ben ne yaptım sorusunu sormak belki de çok hoş görünmeyebilir ama bu soruyu sormak hepimizin görevidir. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun hayatında... Kendisini kötülüklere karşı Kötü düşünce ve duygulara karşı Frenleyecek en önemli unsur Ölüm korkusu, ölüm düşüncesidir Bir insana kötülük yapmaya en fazla Ölüm düşüncesi engeller Onun için de hayatı boyunca Öleceğini müminler her zaman Hatırlarında, zihinlerinde Canlı tutmak zorundadırlar Kur'an-ı Kerim'de allah Teala 120-130 ayet-i kerimede yaklaşık olarak cennet ve cehennemi anlatmakta Müslümanları cennete gitmeye teşvik etmekte cehenneme karşı da uyarmaktadır Cennette bulacağı nimetler anlatmakta Cennette göreceği muameleyi cehennemde maruz kalacağı azabı kötülüğü, gaflet sonucunda başına gelecek olumsuzlukları Kur'an-ı Kerim anlatmaktadır. Mesela bunlarla ilgili örnek vermemiz gerekirse Estaizu billah kullu nefsin zâ mevt Başka ayetlerde cennet ve cehennemi hatırlattığı gibi Kur'an bile bir de ölümü hatırlatmakta. Bu ayette Allah Teala buyuruyor ki her nefis ölümü tadacaktır. <gülüyor> ölümü Allah Teala Öyle bir kelime ile ifade ediyor ki zevk, zeigatul, zevk etmek, tatmak. Öyle bir zevk ki bu, bu herkesin bir şekilde ki bu Müslüman açısından zevk, sevinçte heyecanla, lezzet duygusuyla karşılayacağı bir şeydir. Ama kafir içinde bu tat çok acıklı bir tattır. Bu tat sıradan bir ruhunu teslim etme tadı değildir. Yine Allah Teala buyurur ki kullu men aleyha fen. O yeryüzünde bulunan herkes fanidir. Her şey yok olacaktır. Ve yebqa vechu rabbike celal vel ikram Celal ve ikram sahibi olan yalnızca yüce Rabbin baki kalacaktır. Dünyada hayatın bir sonu vardır. Yeryüzünde bulunan tüm varlıklar, tüm canlılar var olan her şey yok olacaktır. Hepsinin bir sonu vardır. Tabii ki bu son içerisinde insanda bu sonun karşılığı olarak da bir hesaba çekilecektir. Yine Kur'an-ı Kerim'in ölümü anlatan bir başka ayeti لِكُلِّ <gülüyor> ümmetin ecel" Her ümmetin bir eceli var buyuruyor. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların ecelleri geldiği zaman فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعةً وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ ne bir an öne alınırlar ne de bir an geri çekilirler Yani Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Yeryüzünde yaşayan her bir canlının Her bir insanın hayatı bir süreyle sınırlandığı gibi Toplumların, milletlerin, devletlerin de hayatı sınırlıdır Yükselme dönemi vardır Büyüme dönemi vardır, iniş dönemi vardır Yok oluş dönemi vardır İnsan gibi toplumlar, milletler, varlıklar da Belli bir dönem sonra yok olur Onun için bir şeyi elde etmiş olmak Bir şeye sahip olmak değildir önemli olan Önemli olan bulunduğu haldeki imtihanı en iyi şekilde vermektir Dolayısıyla da milletlerin de ölümünü Şahısların da ölümünü Allah Teala ifade buyuruyor ve aynı zamanda buyuruyor ki Allah insanın ölümü meçhulüdür. Hiçbir insan ki beş meçhulden birisidir insana hayatının ne zaman sonlanacağını, ne zaman öleceğini, nerede öleceğini hiç kimse bilmez. Zaten bu da Allah'ın kendisine büyük bir lütfudur. Sayılı nefesleri olan, Sayılı saniyelerden Oluşan hayata e, Malik bir insan Bu dakikalarının günlerinin Senelerinin kaç gün olduğunu Bilse zaten o korkuyla insan yaşayamaz Allah lütf olsun diye e, Hayat süresi az Olan insana da uzun olan İnsana da ama sayılıdır Kullu etin garip Yaklaşan her şey Her yakın gelecektir diyor Bir Arap Atacözü. dolayısıyla da belli sayılı şey zaten biter. Ne kadar çok ya da az olursa olsun onun içinde ölüm insan için meçhuldur. Ölüm anı meçhul olduğundan insanın her zaman ölüme hazır olması gerekir değerli kardeşlerim. Bunun sebebi de tabii ki şairin dediği gibi ölüm gelmiş cihane baş ağrısı bahane. Her ne sebeple olursa olsun ölüm bir kisvi altında insanlara gelir Ama esas itibariyle Orada Muhaddet olan Allah Teala'nın ilmi ezelisinde insanlara takdir ettiği Süre vade dolduğu için Ölüm gerçekleşir Bu ölümün şu veya bu şekilde Gerçekleşmesi değildir Önemli olan süre dolmuştur Vade yetmiştir Böylece diğerleri bahanedir Peki ölümle karşılaşan mümin ne yapmalıdır? İnna ve inna ileyhi raciun Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz Biz Allah'a aitiz Onun içiniz diye büyük bir teslimiyet içerisinde kazay ilahiye Kader-ı teslimiyet göstermesidir Müslümana düşen görev Ki ...hayatta zaten... ...öyle bir şeydir ki... Hazreti Ali hayatı anlatırken... ...diyor ki hayat... ...dünya arkasını... ...çevirerek yel gibi esmekte... ...bu ahirette... ...aynı hızla karşıdan gelmektedir... ...yani... ...çok büyük fırtınalı bir günde düşünün ki... ...yolda gidiyorsunuz... ...arkasında geçtiğiniz bir rüzgar... ...bir de ön, önünde karşınızda gelen rüzgar... ...büyük bir fırtına... Bir tarafta geçmiştir Diğer tarafta o hızla geliyordur Geçenler geçmiştir Gelecekte geliyordur Sizin ne geçmişte ne de bir gelecekte Bir bağlantınız olmaz Geçen rüzgar da geçti Rüzgar gibi geçer seneler Ahirette Bu rüzgar hızıyla her geçen gün Karşınıza geliyor demektir Değerli kardeşlerim Ölüm bir insanın Kişisel kıyametidir Ölüm Esas itibariyle yeryüzünde Tüm insanların öldüğü kıyamet kopması Bu herkesi ilgilendiren, dünyayı tamamen yok eden bir şeydir Ama şahıslar için kıyamet ise Kıyamet ise ölümdür Bir insan öldüğü zaman onun için artık kıyamet kopmuştur Büyük kıyametin kopması, kopmaması onun için önemli değildir Zaten kabirde geçen surede ee, bir an Bin yıl geçen insanla on bin yıl geçen ya da 3 yıl geçenin Bir farkı yoktur o kabir Farklı bir hayattır dolayısıyla da bir insan Öldüğü zaman Öldüğü zaman kıyamet kopmuş sayılır İnsanın hayattaki Aldığı nefesler de Varoluşu da Gücü kuvveti Kudreti imkanlarının Hepsi Allah'ın huzurunda Kendisi için Bir imtihandır Yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. Allah kendisine bir sermayeyi vermiştir. Verdiği bu sermayeyi çarçur ederse, boşa harcarsa da insan onun da hesabını çekecektir. Hesap bunun üzerine olacaktır. Sufyan, Sufyan Sevri Hazretleri insanların acayip halinden bahsederken diyor ki: Şu insanlar ne acayip? Siz şu çarşıda bir tellal çağırsanız bir tellal desek millete ey millet bugün akşama kadar yaşayacağını garanti eden bir kişi varsa kalksın aya hiç kimse cevap vermez çünkü hiç kimse bugün akşama kadar yaşayacağının garantisini veremez bilemez peki aynı insanlara bir daha seslenseniz deseniz ki ey millet madem bugün akşama kadar yaşama garantisi hiçbirinizde yok ''Ey millet, ölüme hazırlıklı olan bir kişi seslensin, ayağa kalksın deseniz, ölüme hazırlıklı olan tek bir kişi ayağa kalkmaz. Kalkamaz, ben buradayım, ben ölüme hazırım.'' diyemez. Halbuki insanın her an ölümüne hazır olması lazım. Çünkü insanın hayatı zaten ölümle iç içedir. İnsan hayatı boyunca ölümle burun buruna gelir. İnsanı koruyan melekler vardır. O melekler çok büyük kazalarda bile insan hiç yara almadan kurtulur. Tesadüf esedir, kurtuldum der. Ama Allah Teala insana muhafız olarak görevlendirdi. O melekler korur. Bu melekler de e, ne zamana kadar korur? İnsana takdir edilmiş olan ecel doluncaya kadar korur. Onun içinde hayatın içerisinde her zaman hastalıklar vardır. Hayatın içerisinde Beklenmedik sürprizler vardır, felaketler vardır, acılar vardır. Aslında bunların hepsiyle en yakınındaki bir komşusunun, ailesindeki bir yakınının, bir tanıdığının ölümü de kendisine büyük bir ibret vesilesidir. Büyük bir nasihattır ama bunu aldığı zaman bir nasihattır. Onun için bir insanın hayatı boyunca ölüm gerçeğini hiçbir zaman... Zihninden çıkarmaması gerekiyor Her an Ölüme hazırlıklı olmalı Ölümü her an hatırında tutmalı Lukman Hekim Hazretleri ölümü anlatırken Diyor ki El mavtu ye'ti bahteten Vel gabru amel Ölüm ansızın gelir Ölüm hiçbir şey beklemez Ansızın gelir Kabirde Kabirde amellerin Saklandığı kasadır. Hani ölünce kabire girecek insan o kabir nedir? Esas itibariyle bir kasadan ibarettir. Orada insanla beraber amellere muhafaza ediliyor. Birazdan hesaba çekilecek. Ve değerli kardeşlerim bunun içindir ki bir insan ölümü her zaman zihninde tutması için bir kere... ...vicdan duygusuna sahip olmalı... ...nefis muhafesebesi yapmalı... ...kendi içinde bunu aklında... ...zihninde canlı tutmalı... ...bunun dışında... ...bunun dışında harici olarak da... ...bazı şeylerle... ...ölümden ibret almaya... ...dış uyarıcılarla... ...ikaz almaya çalışmalıdır... ...hani Hazreti Ömer'den anlatılır ki... ...Hazreti Ömer Efendimiz... ...kendisine... ...ölümü hatırlatmak üzere... ...birisini tutmuş... Her yapacağı işte ya Ömer ölüm var diye hatırlatırmış. Ne zaman ki aynaya baktığında bir gün artık saçlarında ya da sakalında beyaz olmuş. Ak düştüğünü görmüş. Bundan sonra demiş artık sana gerek yok. Bir insana şu beyaz, şu beyaz ölümü hatırlatmak için yeter. Eğer birisinin saçına sakalına ak düşmüşse artık bu insanın başka ölümü uyarıcıya gerek yoktur. Tabii ki bunun dışında başka hayatı boyunca ki kabir ziyaretleri de zaman zaman bu açıdan iyi olduğu söylenir. Buna benzer kabil yine insanın cenaze ziyaretlerine gitmesi de, taziyelere gitmesi de esas itibariyle insana ölümü uyarıcıdır, hatırlatıcıdır değerli kardeşlerim. Tabii bugün yaşadığımız dünyada. ...ölüm diye bir şeyden bahsetmek... ...maalesef insanlara çok... ...sırıtıcı bir şey geliyor... ...bugün yaygın... ...popüler kültürde... ...modernizmin dünyasında hep... ...egoların tatmini... ...hep insanlara... ...insanlara mutluluk gelecek... ...bilmem daha çok eğlence... ...daha çok şu daha çok bu gibi... ...insanın ahiretin ...unutturan ama hep... ...bu dünyaya daha fazla... ...gömülmesini, batmasını sağlayacak yönlendirmeler yapılıyor. Mümin insan için her zaman aklında tutması gereken gerçek ölüm gerçeğidir. Bunun içindeki ki bugün insanların ısrarla önüne sunulan eğlence aslında eğlence bir açıdan ölümden kaçma gibi gösteriyor. Sanki eğlenceye dalan insan ölümden kaçacak Aynı şekilde o eğlence dünyasında duyduğunuz o çılgın sesler, o müzik sesleri sanki ölümden kaçmak üzere bir haykırış olarak, bir çığlık sesi olarak duruyor. Esas itibariyle o müzik seslerinin, o gürültü patırtının altında bir çığlık yatıyor. O çığlıkta insanın ölüm korkusu, ölüme yenilmesi ama maalesef ki bunların hiçbirisi insanı kurtarmaya da yetmiyor. Çünkü deve kuşu gibi başını ne kadar kuma gömerse gömsün, gerçeğe otelemesinin, gerçeğe değiştirmesinin bir imkanı yoktur. Değerli kardeşlerim, ölümden bahsederken biliyoruz ki, bir insan dünyada yolcudur. Dünyada uzun bir seyahate çıkan bir yaya yolcunun, Dinlenmek üzere yol kenarında bulunduğu bir ağacın altında geçildiği süredir hayat. Onun içinde hayatın bu geçiciliğini bilmeli. Çünkü hayattan sonra, bu yaşadığı dünyadan sonra ölüm esas itibariyle bir yok oluş değil. Ölüm esas itibariyle yeni bir hayata yelken açmaktır. Ölümle beraber artık fani dünya biter, ebedi hayat insanın karşısına gelir. Ölümden sonraki yaşanacak olan hayat... ...faniliği olmayan, bitmeyen... ...ilelebet devam edecek olan... ...sonsuza kadar olacak bir hayattır. Onun içinde insanın ne kadar önemli bir yolculuğa da çıktığını bilmesi gerekir. Ölümle birlikte önemli bir hayat başlayacak. Esas hazırlığı da o hayata yap yapması gerekir. Tabi insanın ölümüyle birlikte... Ee, hayatının hepsi çok önemlidir Ama en önemli anı ölüm anıdır Bir insan nasıl ölürse öyle haşr olur. Bir insanın ölüm anı neyse Ahiretteki hayatından da ipucu vermiştir Onun için de insanlar hayatları boyunca Ahir ömrümüzü hayır eyle diye dua ederler Akıbetimizi hayır eyle diye Bunun için dua ederler Önemli olan son nefeste iman -i kamil ile ilgili Onun için hep dualarda bu bu söylenir. Esas insanların hayat boyuncaki mücadelesi son anı içindir. Peki insan öldü. Öldükten sonra neyle karşılaşacak? Estaedu billah innellezina kalu rabbuna Allah thumma istakamu tetenzelu alayhimul malaikatu alla takhafu ve la tahzanu ubshiru bil cennet. Sadagallahul azim allah Teala müminlerin ölümünü anlatırken buyuruyor ki Rabbimiz Allah deyip sonra hiç eğilip bükülmeden istikamet üzere dost doğru inançları uğrunda hayatlarını sürdürenler için ölümleri anında onlara melekler gelir ve onlara der ki sakın korkmayın وَلَا تَحْزَنُوا Sakın üzüntüye de kapılmayın bil بِالْجَنَّةِ Size anlatılan hayatınız boyunca vaat edilen o cennette müjdelenin Siz cennete gidiyorsunuz Ölece esnada mümin insana Allah'ın bahsettiği tarzda mümin olan insana Allah'ın melekleri gelir bu müjdeleri verir Peki Peki bu müjdeyi alan mümin ne hale gelir? Tabii ki mümin de Ölüm anında kendisine vaat edilen Bu büyük müjdeyi duyan insan da Bir an önce Allah'a kavuşmayı arzu eder Bir an önce ölüp Bu nimetlere ulaşmayı Yüce Rabbimizin kendisine edeceği Nimetlere mazhar olmayı bekler Aynı şekilde kafirler ölürken de kafirler imansızlar öldüğü zaman melekler gelip vurarak döverek ona canını alırlar ve artık bu halinden de kendisine kıyamette göreceği ahiret azabını ahiret dünyasında göreceği işkenceler, zulümler, azaplar anlatılır. Bu da büyük bir korkuya kapılarak hiç ölmek istemez. Ölüm mümin için bayrama ulaşmadır. Kafir için acıların en büyüğüdür. Onun için de Mevlana Hazretleri ölüm gecesine şeb-i aruz demiş. Yani evlendi düğün gecesi gibi görmüş. Vuslat demişler. Vuslet yani sevgiliye kavuşma gecesi denmiş. Ölüm gününe ölüm mümin için böyle bir gün olmalıdır. Kafir için ise Allah korusun azaplara ulaşacağı bir gündür. Onun içinde bir insan öldüğü zaman öyle bir ses çıkarır ki defnedilmeden bir an önce defnedilmeyi ister. Müminse bir an önce muhatap olacağı nimetlere ulaşmak için bir an önce beni defnedin diye bağırır. Kafir olan insan ise öldüğünde aman nereye götürüyorsunuz diye çığlık atar. Peygamberimiz bu durumu bize anlatırken buyuruyor ki... ...öyle bir ses çıkarırlar ki ölü onun sesini, sevinç veya üzüntü sesini... ...insanların dışında tüm mahlukat duyar, tüm mahlukat duyar, insanlar onu duymaz. Şayet insanlar o sesi duymuş olsalardı, korkudan kulakları patlardı... Onlar ...insanlar o sese tahammül edemezler. Ve değerli kardeşlerim kafir öldüğü zaman öyle bir pis koku yayılır ki o ölüden yayılan pis koku gökyüzünde bulunan melekleri bile taciz eder, rahatsız eder. Ve onun içinde insanın ölüm anı çok çok önemlidir. Hayat sadece ölüm anı içindir. Peki öldü, öldükten sonra ne ile karşılaşıyor? Kabir hayatı başlıyor. Kabir hayatında ise kabir hayatında berzah alemi deniyor çünkü orası geçici bir duraktır, bir bekleme yeridir. İki hayat arasındaki bir çok bir araçtan inip bir başka araca bineceği kısa bir mesafe bir süredir. Bu süre içerisinde ama ilk sorguya da orada çekilir. Kabirde hemen melekler kendisine gelir, münker ve nekir. İsmi verilen melekler soru sorarlar. Ne derler? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim sorularını sorarlar? Bu sorulara doğru cevap verdiği zaman ki müminler doğru cevap verirler. Melekler derler ki biz senin böyle söyleyeceğini biliyorduk. İşte derler şu karşıdaki yer senin için cehennemde sana hazırlanan yerdi ama... Rabbimiz sana bu yerin yerine cennette bir yer lütfetti. Sonra o insana o insana cennetteki yeri gösterilir. Her insan için hem cennette hem de cehennemde hazırlanmış bir yer vardır. Sen bu cehennemden kurtuldun, cennete gideceksin diye gösterilir. Tabi oradan cennetin kokusunu alır. Sonra cennetlik olan insana cennetlik elbiseleri giydirilir kabri genişler ve bulunduğu yerden o biraz sonra gireceği cenneti hep gözlemeye başlar. Hep orayı seyreder. Kim? Kabrinde cennetlik olarak bekleyen yatan kimse. Peki cehennemlik olan ise cehennemlik olana da aynı şekilde melekler soruyu sorar. Bu sorulara doğru cevap veremez. Bu sorulara cevap veremeyince de ona yine ki melekler e, azaba oradan itibaren başlar, vururlar kendisini döverler melekler ve sonra öyle bir feryat eder ki e, kabri de kendisine daralır ve cehennemden kabrine bir kapı açılır. O andan itibaren artık ilelebet kalacağı cehennemin yerini de görür. Orada Alevi de hisseder ve o cehenneme atılacağı güne kadar da çığlıklar acılar içerisinde kıvranır durur. Dolayısıyla insan öldüğü andan itibaren tabi bu biraz itikadi bir konudur mezhepler arasında ama o andan itibaren artık azabı başlamıştır. Şayet cennetteyse de o andan itibaren o andan itibaren nimetleri başlamıştır değerli kardeşlerim. Tabii ki kabir azabı haktır. Peygamberimiz dualarında hep kabir azabından Allah'a sığındı. Bizleri de Allah'a sığınmaya teşvik etti. Kabir azabının da nelerden geldiğini de söyledi. İmanın dışında bahsediyorum. Müslüman olduğu halde kabir azabına mesela ayaktan devletmek gibi dedikodu yapmak gibi şeylerin kabir azabına vesile olduğunu Peygamberimiz anlatmıştı. Dolayısıyla da Peygamberimiz bize kabir azabını anlatırken diyor ki kabirden daha korkunç bir manzara görmedim. Aslında diyor ben sizin ölüleri defnetmekten kaçacağınızı bilmesem size o manzaradan da biraz anlatmak isterdim. Bize ölü öyle bir manzara var ki orada korkulan ölüleri gömmeyiz diye peygamberimiz bize kabirin durumunu anlatmadığını ifade buyuruyor. Dolayısıyla insanoğlu kabirdeyken azaba maruz kalır, yerini görür. Daha sonra da sura üflenildiği zaman ikinci üflenme ile birlikte haşır dediğimiz kıyamet günü gel, dirilme gerçekleşir. O zaman gökyüzünden indirilen bir su ile her şey tekrar canlanır. Kolay mı? Kolay. Allah-u Teala nasıl bizler yoktan var ettiyse, nasıl bir çubuktan Değişik değişik bir kuru çubuktan Değişik değişik meyveler Bitirmişse İnsanoğlunda yok olduktan sonra Bir üflemeyle Herkesi tekrar diriltecek Ve insan insanoğlu Ucbüzzeneb denilen e, O kemiğinden Tekrar e, diriltilecek Ve öylece kıyamet günü insanlar mahşer aleminde İçtima olacaklar O günkü halleri ...çıplak vaziyette olacaklar... ...bugün bazı inanışlarda... ...mesela Hristiyanlarda... E, ...ölürken... E, ...takım elbiseli, kravatlı vesaire... ...gömüyorlar insanları... ...işte ceplerine para koyuyorlar... E, ...dışarıda razım olur diye... ...inançlar... ...onlar öyle bir şey içerisindeler... ...halbuki bize göre insanlar... ...kefenle gidiyor... ...kefen bile olmayacak... ...kıyamet günü haşr olduğu zaman... ...çıplak vaziyette yalın ayak duracak... ...ama öyle bir korku olacak ki... ...korkudan hiç kimse... ...ne yanına, ne önüne, ne arkasına... ...hiç kimse bakamayacak. Kur'an-ı Kerim onu anlatırken... ...insan çekirgelerin dağıldığı gibi diyor. O sesi duyunca insanlar... ...büyük bir korkuyla gidecekler. O gün yeryüzü... ...dümdüz olacak ve... ...güneş yere kadar inmiş olacak. İnsanlar beyninden kavuracak. Öyle ki insanlar yaşantısına göre kimisi dizine kadar, kimisi beline, kimisi yüzüne kadar bir şekilde ter, kan ter içerisinde olacak. O günün şiddetinden herkes büyük korkuya kapılacak. Hatta peygamberler bile bu heyecanı, bu korkuyu yaşayacaklar. Herkes kendi canının derdine düşecek. Peygamberimiz hariç. Tabi burada altını çizmemiz gereken bir husus var ki o gün kıyametin Dehşetli anında Güneşin insan boyuna indiği Kasıp kavurduğu O günde Bir takım insanlar olacak ki Allah onlara Protokol muamelesi yapacak 7 sınıf insana özel muamele Yapacak Kim bunlar Onları kendi arşının Gölgesiyle Allah gölgelendirecek Onlara güneşten Hiçbir etki olmayacak. Rahat içerisinde hani bugün törenlerde görülür ya çocuklar, alkışçı çocuklar vesaire halk kalabalık güneşin altında yanar. Belli bir protokol kitlesi özel muamele görür. işte o günde 7 sınıf insan böyle muamele görecek. Bunlar e, de halkı iyi yöneten adaletli hükümdar. Hakkın emrini tebliğ eden, rıza ilahiye uygun şekilde yörevini yapan adil yönetici devlet başkanı devlet adamı başka hep hayatı Allah'a ibadetle geçen genç ikincisi üçüncüsü kalbi mesihlerle bağlı her zaman gönlü gözü kulağı camilerde namazlarda ibadette olan insan dördüncüsü birbirini Allah için sevip birbirine ...yalnızca Allah için düşman olan... ...sevmediğini Allah için sevmeyen insan. Dördüncüsü... ...beşincisi... ...eline imkan geçtiği halde... ...zina suçundan uzak duran insan. Altıncısı... ...altıncısı... ...sadakayı gizli olarak veren... ...sağ elinin verdiğini... ...sol eli bilmeyecek kadar... ...hassasiyet içerisinde olan... E, cömert kimse yedincisi de tenha anlarda Allah'ı anıp gözyaşı döken kimse bu yedi kimseye Allah o kadar çok değer veriyor ki bunlara o gün özel muamele yapacak herkesin gördüğü muameleden farklı muamele daha sonra mahşer alanda insanlara hesap defterleri verilecek İkra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe O gün denecek ki kitabını oku Bugün nefsin sana hesapçı olarak yeter Hani mahşer alanında geldi Orada müminlere Müminlere amel defterleri sağ elinden verilecek Sağ elinden defteri alan bir mümin Öyle bir sevinecek ki Sağ elden aldıktan sonra dünyadayken çok küçümsedi yapıyorum yapıyorum ama hep boş hiçbir karşılığını göremiyorum diye küçümsedi hiçbir menfaat olmadığını düşündü çok bazı ibadetler olacak ki bunların Allah katında ne kadar çok büyük ibadetler olduğunu, ne kadar çok büyük sevaplar olduğunu hiç bilmediği büyük hazineler olduğunu görünce şaşıracak ki bunlar içerisinde tabi ki zikrullah dediğimiz Allah'ı alma ibadetleri de var tesvihatlar da böyle iyi ahlak da böyle insanların sıradan gördüğü ama çok önemli olan işlerde de böylece insan görmüş olacak aynı şekilde o gün kafirde diyecek ki la yugadu ma liha kitab bu kitaba ne olmuş ki la yugadiru sagiraten ve la kebiraten ne küçük ne büyük hiçbir şey bırakmamış İlla ahzaha hepsini yazmış. Eyvah diyecek dünyadayken... ...öyle küçümsediği... ...kötü, hata, kabahat, günah... ...ama önemlisi değil... ...boşver dediği her şey... ...ince ayrıntısına kadar... ...en küçük bir şey bırakılmadan... ...her şey yaratılmış. Bunu da yazmış, bunu da yapmış. Her şey yazmış diye... ...büyük bir korkuya, <gülüyor> dehşete... ...üzüntüye kapılacak. O gün sol elinden... ...defteri verilen kimse... Tabi allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilen insan kafir insan olacak. Müminleri Allah hesaba çekmeyecek, kurtardıysa direkt cennete gönderecek. Hesaplar görüldükten sonra tabi hesaptan bahsederken de hesap çekiliyordu. Hesap günü insanlara bugünkü mahkemelerde olduğu gibi suçlu ayağa kalk konuş. ...çok iyi konuştun, kendini savundun... ...kurtardın denmeyecek. O gün insanların ağzı mühürlenecek. Ağzı konuşamıyor olacak. O gün ellerine, ayaklarına... ...yüzlerine, kulaklarına... ...diğer ağzalarına ...Allah yevme teşhedü aleyhim... ...elsine tuhumu Yasin suresinde allah Teala anlatıyor. Ağzının dışında... ...diğer ağzaları konuşacak. Eliyle yapacağı bir iş vardı. Hak ve batıl arasında... Hiç kimsenin görmediği bir yerdeydi, Allah için mi hareket etti, yoksa batıl için mi hesabını çekecek. Hiç kimsenin görmediği bir yerde, bir yere gitmişti, ayakları diyecek. Ya Rabbi benim için kötü yerlere gitti. Ya da Ya Rabbi beni bu ayaklarla camiye gitti diye, ibadete, hayır hizmetine gitti. Her nereye gitmişse, her nerede bulunmuşsa, öyle dünya hayatı boyunca yaptığı her şey... ...en ince ayrıntısına kadar... ...hesaba çekilecek... ...ve o gün avukatlığını... ...bizzat kendisi yapacak... ...ve avukatlığını kimse yapmayacak... ...kendisi yapacak ve ağzı değil... ...azaları konuşacak... ...hangi azasıyla... ...hangi amel işlemişse... ...bunlar hepsi tek tek tek... ...anlatılacak bugün... ...ve o hesaba çekilirken... sahne döndüğünde... ...yaptığı iyilikleri görecek soluna döndüğünde yaptığı kötülükleri karşısında da cehennemi hangisi ağır basacak o tartılacak ve o gün yine buyuruyor diyor ki dünyadayken büyü ve fal işleriyle uğraşmayıp Allah'a tam güvenen kayıtsız şartsız iman içerisinde olan 70 bin kişi sualsiz cennete girdirilecek. Öyle sağlam imana sahip olmak da öyle e, falcılıktı, büyüdü falan onlardan uğra uzak durmanın da ahirette böylece e, karşılığı görülmüş olacak değerli kardeşlerim. Bunlardan 70 bin kişi gelecek Ve tabii ki o hesap esnasında boyunuzlu koyun bile boyunuzsuz koyundan hesabın e, hakkını alacak. O gün eşler Analar, babalar, çocuklar, kardeşler herkes birbirine düşman olacak. Düşman dediğimiz hiç kimse birbirini gözetme değil. Herkes kendi canının derdine düşecek. Varsa en küçük, en yakın dünyada hayatını feda etmeye çekinmediği kimse ondan bile hakkı varsa onu almak için mücadele edecek, alacak. O gün kim zerre kadar, buğday tanesi kadar iyilik yapmışsa o iyiliğin karşılığını görecek kim zerre kadar da kötülük yapmışsa onun karşılığını görecek kimin kime zerre kadar hakkı geçmişse hakkı geçen hakkını gasp ettiği kimseye bunu ödeyecek alınacak bu da nasıl olacak önce sevabı gasp hakkı gasp edilen insanın günahlarını sevaplarını verecek. Bugün dünyada hak yemişti. Hakkını yedi kimseye sevaplarını verecek. Bittikten sonra da hakkını gasp ettiği kimsenin günahlarını alacak. Böylece haklarda yerine gelmiş olacak değerli kardeşlerim. Tabi burada hesapla ilgili peygamberimizin anlattığı bir hadis-i şerifi bir hikayeyi de anlatmamızda yarar var. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor ki... Vaktiyle çok mal varlığı yerinde olan bir adam varmış. Ölmek üzereyken çocuklarını toplamış. Demiş ki çocuklar siz beni nasıl bilirsiniz? Baba sen babaların en iyisisin. Hep iyiliğini gördük. Demiş ki bakın ben artık ölüyorum. Sizden e, bir isteğim var. Eğer bu ya vasiyetimi yerine getirirsiniz ya da demiş ben sizi mirasından mahrum bırakırım. Tamam baba baş üstüne yaparız demişler. Demiş ki adam Ben demiş Allah'ın azabından korkuyorum Onun için de Allah bana azap edebilir Beni öldükten sonra Tüm vücudumu yakın Yaktıktan sonra Küllerimi de iyice ezin Bir şeyle dövün ezin Daha sonra da rüzgarlı bir günde Küllerimi her tarafa yayın Belki Allah böylece beni azap etmemiş olur. Hani vücut yok ya ortada diye. Tabi böyle çocuklarda bu, kendi babalarının istediği şeyi yapıyor. Bu şekilde de küllerini sağa sola savuşturuyorlar. Kıyamet günü allah Teala haşrettiğinde o külleri toplayıp adamı can veriyor. Ve canlandığı diyor ki sen niye böyle yaptın diye allah Teala onu hesaba çektiğinde diyor ki ya Rabbi ben senin azabından korktuğum için böyle yaptım. Belki azab etmesin diye Allah Teala da madem benim azabından korktun onun için affediyor onu. Peygamberimizin Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif'e göre eski milletlerden böyle bir olay anlatıyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın külü param parçada olsa, küllere de parçalı ayrılırsa her ne olursa olsun Allah onu tekrar parçalarını diriltip kıyamet günü hesaba çekecek. Her ne olursa olsun ve onun içinde ve tabii ki Allah korkusu da insanın bunu yaşaması o gün için kurtuluşuna da bir vesile olacak değerli kardeşlerim. Evet. Ölümle ilgili bir başka husus da Peygamberimizin bir hadis-i şerifi ki Peygamberimize en akıllı, en uzak görüştü kim diye sorulduğunda Peygamberimiz buyuruyor ki En akıllı kimse ölüm ve ölümden sonrasını hazırlanandır ayküsü en yüksek insan, ölümü düşünen insandır Böyle dünyada başka işlere hesaba, kitaba fazla kafası çalışan değil Ölümü düşünen diyor, onun için mümin her an en akıllı mümin her an ölümü hatırlayan ve ona hazırlanan insan olmalıdır ve değerli kardeşlerim yine insanoğlu kabirde her sabah ve akşam dedik kendisine yaşayacağı o yer gösterilecek her sabah ve akşam cenneti görmüş olacak cenneti de cehennemi de onun için de o günde yapacağı işlerin pişmanlığın bir faydası yok ...yapacağı her şey... ...bu dünyada yapmış olacak. Neden bahsettik? Kıyamet günü hesaba çekiliyor. Hesaba tartılıyor. Alacak, verecek varsa... ...ve allah Teala'ya karşı... sorumlulukları ilgili hesapları... ...görüldükten sonra... ...insanın daha sonra... ...Boğaz Köprüsü geliyor. Sırat Köprüsü. Peygamberimiz Sırat Köprüsü'nü anlatırken... buyuruyor ki, o köprü diyor... Kıldan ince, kılıçtan da keskin. Bu köprüden geçecek insanlar, bu köprüden geçip karşıya ulaşırsa cennete. Eğer geçemezse de cehennemde düşmüş olacak. Tabii ki müminler dünyada yaptıkları kötülüklerin karşılığı iman ile ölmüş ise, azapları çektikten sonra cennete gidecekler. O gün o Sırat Köprüsü'nü bazı insanlar göz kırpması gibi hızlı geçecek. Kimisi şimşek gibi hızlı geçecek. Rüzgar gibi, deve hızıyla, kimisi sürünerek bir şekilde o sırat köprüsünü geçip karşıya vardığı zaman cennete varmış olacak Allah korusun. Onun için mümin insan her zaman için mutu kabla en temutu ölmeden önce ölünüz buyduruyor peygamberimiz. Bunun içerisinde olmalı. Ölüme hazırlık içerisinde olmalı Ölüme hazırlıkta nasıl olmalı Tabii ki bugün artık Vaktimizin sonuna geldik Her zaman hayatımız boyunca Her an ölüme hazırlık anında olmalıyız İnsanın her zaman Sabır içerisinde Tevekkül içerisinde Züht içerisinde olması gibi Pek çok önemli hasletlerin Hepsi hayatı boyunca her zaman e, birlikte kendisinden ayrılmaması gereken özellik olarak durmalı ki biz bu ölüme hazırlıkla ilgili konuyu bir başka sohbet konusu yapalım. Özetle diyelim ki dünya geçici, aldatıcı bir hayattır. Önemli olan ebedi hayattır. Önemli olan ebedi saadete huzura kavuşmaktır. Bu dünyadaki inişlerin, çıkışların, insanın hayatında noktadan, zerreden ibaret bir hali vardır. Mü'min insan, öldüğü gün, öldüğü günü vuslat gecesi olarak kabul eden, ölüme her an hazırlıklı olan insandır. Mü'min insan, ölümden ibret alan insandır. Mü'minin ölümü, en yüce dosta ulaşma günüdür. Ölümü mü'min böyle düşünmeli, böylece ölüme hazır olmalıdır ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki ey kulum yakın olan her an gelecek olan ölüm sana gelinceye kadar ibadete devam et ibadet kesinti kabul etmez her an ölüme hazırlıklı olmalıdır insan son ayet-i okuyarak sohbetimizi kapatmış olalım Eynem a tekunu yudrikumul meût. Valla fi Her nerede olursanız olun, hatta siz sağlam kalelerde, korunmuş muhafazalı yerlerde bile olsanız, yudrikumul meût. Ölüm sizi gelir bulur. Ölümden hiçbir an için kaçış yoktur. Dünya tarihi boyunca olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Herkes ölecektir. Herkes öleceğine ve herkes de hesaba çekileceğine göre her an hesap vermeye hazırlıklı olmak gerekir. Vesselamu Aleyküm.